Nikahla karı koca birbirine bağlanması. Yemin akti yeminine sadık kalması gibi. Allah sizi yeminlerinize love olarak yani boş kelime olarak söylediklerinizden sorumlu tutmaz. Fakat adak olarak, kast ederek, bağlanarak ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutar. Mayde süresi 89 değerli kardeşlerim. <Gülüyor>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 geçmişteki günahlar mahfret ediliyor. Çünkü İslam dini güzel ahlaka o kadar önem vermiş ki aleyhissalatu vesselam için şöyle diyor eğer sen kaba ve katı davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. Değer kardeşlerim tevhid insanları bir araya getiren cüzdür aynı Allah inancı aynı akide tevhid eli topluluk bir araya gelmeye vesiledir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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, insanların en fazla insanı en fazla cennete sokacak olan amel hangi ameldir? Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah'a karşı takva ve güzel ahlaktır diyor. Tirmizi 3 taksim 2072. Nevas İbn Sam radiyallahu ansa şöyle buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Bir rava İsmail yani iyilik ve kötülük ondan sordum. Rasulullah şöyle buyurdu: İyilik ahlakının güzelliğidir. Kötülük ve şer ise vicdanını tırmalayan ve halkın muttalı olmasından çekinip korktuğun şey. Değerli kardeşlerim, Allah için hepimiz kendi nefsimize soralım. Bir şey yapıyoruz, falanlar duymasın. Şimdi bu hadise göre.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 Mekke'de, haremde değerli kardeşlerim, namaz kılarken devenin leşini koydular üzerine. Taşlayıp bacaklarını kanattılar. Zünnur'a radıyallahu anh, gözlerine mil çektiler. Musab bin Ümeyri'nin kollarını kestiler. Habab radıyallahu anh, kızmış yağ kazanına soktular. İşte bunlar geldi onların başına. Ama yine de bunlar emrolundukları şeyden dönmediler değerli kardeşlerim. Habab radıyallahu anh, anlatıyor. Diyor ki Kisra'nın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 Onlar için aleyhissalatü vesselam niyadi nida eder. Allah için birbirlerini sevenler Allah, Allah onları cennete koyması hak oldu diyor. Yine başka bir hadisi şerifte adamın birisi bir köyden bir köye gider. Allahu azze ve celle bir meleği gönderir insan kılığında onun yolunu keser. Onu kendine doğru tutup çeker. Nereye gidiyorsun? Falan köye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 çenneğe gideyim. 2. Şartlarına uygun namazı kılmak. 3. Allah için birbirini sevmek. 4'ü e, boş bıraktım. 5. İlim. 6. Akidesi temiz. 7. Salih amel. 8. Dürüstlük. 9. Güzel ahlak. 10. Dile hakim olmak. 11. Kargaşadan